Ama sakin deniz. Hazırlayan ve sunan Mahmut Karaman. 94.9 Radyo Şenliği'nden herkese iyi fikirler. Ben Beyusun Gökçin. Bugün benim için çok önemli bir programı.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 bizim bağımsız ve özgürce yelken yaptığımız rotamızı çizdiğimiz sular Hı. ve de işte bu radyo şenliği de bu geminin bu yelkeninin bu açık radyonun bu rotasına devam etmek için destek istiyoruz hatta yani destek değil katkı istiyoruz yani birlikte beraber program yapmak istiyoruz.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 Derin biliyor musun taşınmak çok masraflı. Sen hiç taşındın mı? Ev taşındınız mı siz hiç? <gülüyor> Taşımadınız mı? E, ben de olmadığım evde taşındılar ama. Ha, sen çok zordur biliyor musun? Yani o eşyaları topla, kamyonlara yükle, sonra git orada tekrar aç. Bir de başımız bizim belada taşınıyor açık radyo biliyor musun? Biz yeni bir mekana gidiyoruz. Tütün deposunun orada yeni bir mekan. E bütün bu gördüğüm, şu oradaki gördüğün stüdyoların hepsinin tekrardan kurulması gerekiyor. <gülüyor>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 E, çıktık. E, i̇şte bir radyo fikri var. E, ondan bahsediliyor. Ben e, anlamaya Peki ya, çalışıyorum. Bir, şey, bir, şey, bir şeyi merak ediyorum. Bu Hani dedin ya de, de, denize çıkınca e, kabus da olabilir diye. Ben şu Meral'le boyuna tartışıp duruyorum. Teknede nasıl Meral? İyi mi? Süper. <gülüyor> ya burada çok... Niye merak ettiğini anlamadım. Seni endişeye sevk eden şey ne bilmiyorum yok, da. En, endişe Meral'de var. Ben de <gülüyor> yok. Tamam. Sonra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 Cazip görüntüleriyle olduğu bir program. Ondan sonra tabii Cem'le tanıştık. Fakat bir ilginç öykü Cem'in eşi yani 20 sene evvel orada karşılaştığımız kız arkadaşı sonra eşi ismi Emanuel'di herhalde. Derinin de geçen sene hocası oldu İstanbul'da.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 212 0212 343 41 41E destek istiyorum açık deniz ve açık ama sakin deniz programlarının toplamı için datımız boş destek telefonlarınızı pazarı... bekliyorum Denizliliyi desteklemenizi bekliyorum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 Sonra babam çekiyor aladı. Hı hı. Ben de e, tekneyi geri görüyorum. Sonra babam haladı çıkarıyor. Çıkarıyor. Dört hat boşmuş. Hala dört hat boş. Yedi hattında dolu olmasını istiyorum. Otuz saati hedefledik. Bu otuz saatin şu anda bilgisayarda karşılığı 3579 lira bir mikser. Kalanı üstü yani otuz ve üstü de taş günü olacak derin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi peki halat kıştan halatı aldık değil mi sen halatları sen mi toparlıyorsun yoksa babam mı topluyor o, ya, o sıra yüzerek tekneye geliyor hadi. halat halatları yani babam o... toplarken ben yüzerek tekneye geliyorum sen kaç geliyorum. yaşında yüzüme öğrendin ya hmm, iki aylıkken iki aylıkken annen <gülüyor> beni denize attılar sonra İki yaşında da öğrendim. Deniz kim attı senin Deniz'e ya? Babam, az kalsın babam polis polis onları uh, uh, yakalayacak, hapse atacaktı ama hapse atmadı. <gülüyor> Peki. Ee, bu arada ben Alize'ye de sorayım. Alize de dört yaşında. Alize sen yüzme biliyor musun? Hı ee, hı. Sen ne zaman öğrendin? Üç. Üç, Üç. Üç. Üç yaşındayken. Peki...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 ne yapalım, ne edelim, hadi alışveriş merkezine gidelim. Bir iki kafe, McDonald's efendim, oyuncakçı dükkanı falan maalesef. Peki hemen derin... biz de bundan bazen kurtulamıyoruz. Hemen derine soralım ee... Mahmut istersen. Alışveriş merkezleri mi, Deniz mi? Hmm, i̇kisini de çok seviyorum. <gülüyor> Peki böylece. E, ama da... en çok Denizi seviyorum çünkü bazen dondurma yiyorum ve dışarıda uyuyabiliyorum. Bahsen, güver seviyorsun. Heh. Bazen yiyorum. Nasıl yiyorsun? Bir... Abiler geçiyor değil mi? Botlar hı -hı. geçiyor. Onlardan istiyorsun. Sen güvertide uyumayı mı seviyorsun gece? Hı -hı. Hmm, yıldızları mı seyrediyorsun? Hı hı. Peki. Ee, peki ben şu telefon numarasını tekrar vereyim. 23 eksiğimiz var. 0, 2, 112, 343, 41, 41, 7 destek gelmiş. 23 destek daha istiyorum. Ki hedeflediğimiz 30 rakamına ulaşmak için. Peki Mahmut e, sen...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 bir deniz programının deniz diye ilgili takım insanların on binlerce kişiye ulaşabiliyor Başka olması. yoktur zannetmiyorum evet. dünyada böyle bir ne radyo ne televizyon programı Peki, vardır. Peki ben e, bu deniz radyoya 0212 343 41 41'den destek istiyorum. Nature Boy Nick Cave'den.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 On the sparrows, and she floats the breeze, and she moves among the flowers. and she moves something deep inside me. I was walking around a Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Lütfen 212 343 41 41 numaralı programı arayın ve açıkla diyor destek olmak istediğinizi bir veya birden fazla programa destek olmak istediğinizi bildirin. Evet, e sitradio.com adresinden destek olun düğmesine e, tıklayarak destek oluyorsunuz. 20 eksiğimiz var 30'a ulaşmak için. Evet, Dünyanın En Deniz Radyosu'na destek istiyorum. <gülüyor> Among the shadows, as she floats upon the breeze, as she moves among the candles, and we move through the days and through the years. The years pass by, the walk by the sea, half delirious. Evet 0212 343 41 41'den denize destek oluyorsunuz açık radyoya destek oluyorsunuz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 O çek ama babam. Sana vermiyor mu makineyi? Ha? Sen istedin sen istedin mi baba ben de fotoğraf <gülüyor> çekeceğim diye? İstemedim. İstemedin mi? Bence istemelisin ama çok keyifli oluyor bu su altında foto. Ama... Mesela Alize'nin fotoğrafını çeksen dalmışken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 Çünkü anneler daha küçükler ve ...ben de onlardan daha büyüğüm. Çünkü ben... Küçük onlar küçük 3 yaşında o ile... dört yaşında. Hı. Ve onlar boyu daha da... uzun. Ben... <gülüyor> ...füzyksiyonlu olduğum için... ...onlar küçük... ...ben de büyüğüm. O yüzden sen yüzme biliyorsun. Ama galiba biraz da siz şanslısınız ki... ...Mahmut gibi bir babanız var. Gerçek bir denizci. Hatta yani o kadar...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 en eski hukuk yani insanların mal alışverişinin, mal mübadelesinin başlangıcı deniz taşımacılığına dayanıyor. Dolayısıyla denizin kuralları çok eski, çok köklü ve bugüne de o köklülük, o sağlamlık yansımış durumda. En adaletli demeyelim de en eski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 Ee, yeni mürettebatının kurtarılmaya muhtaç birisini görüp de görmemezlikten gelmesi pas geçmesi böyle şeyler mümkün değil yani tarihte de böyle hiç yoktur ama karada mümkün galiba Vallahi kara kısmı bilmiyorum ben, ben de Peki sorunluyum Peki. Ee, bak, bir müzik arası daha verelim ve dinleyicilerimizden destek olmaları için zaman verelim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 Sailin' somewhere In the sea He's there Watchin' for me If I could fly Like birds on high Then straight to earth Evet, e, Mahmut Karaban'la yaptığımız programın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bu arada e, destekçilerin isim listesi geldi. Ben Mahmut iznimle... Lütfen. E, birini sen oku, birini ben okuyayım. Öyle yapalım. Çünkü Ömerli Arasan öyle yapıyorlar. Evet, ben okumaya başlıyorum. Tamam. Mine Taygun. Ayşe Nihan Kuzucu. Cem Ünsal. Adnan ve Valentiye Mahcup. Anarada Teknesi. Çiğdem Tepecik. Be Bekirhan Eğribaz. Ahmet İhsan Mutlu. Esin paternoster Noster. Güven Koca. Akın dalça Defne Feyzoğlu. Sancan Çokacar. Evet dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ama daha iki dakikamız var. Hala açığımız var. 0212 343 41 41'i arayıp Türkiye'nin denizli radyosuna destek olun. Peki ben bu arada e, derine... Çok teşekkür etmek istiyorum programa katıldığı için. Son bir şey söylemek ister misin Derinciğim? Hmm. <gülüyor> Peki. Alize sana da çok teşekkür ediyorum. Sen bir şey söylemek ister misin son olarak? Hmm, evet. Ne demek? Evet demek mi istiyorsun? Başka bir şey söyleyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin tamam. Tamam. <gülüyor> Mahmut Karaman'a çok teşekkür ediyorum. Açık ama sakin Deniz'in e, programcısıydı. Yanılmıyorsam e, a, aha. E, ve de bu arada Mahmut Karaman 4 saat e, destek verdi Açık Radyo'ya. Dolayısıyla yanılmıyorsam benim hedeflediğim e, rakamın %50'sine ulaşmış oldum. Ama bundan sonra da bu destek devam edecek herhalde. Ee, açık ama sakin denizin jeneriği de girdik birazdan açık denizin eğer bir aksilik olmazsa gene aynı jenerikte mi çıkacağız peki A açık ama çıkacakmışız peki e bir e şarkıyla veda ediyoruz Charles Charles Trone Lammer Deniz Demek tekrar çok teşekkür ediyorum Tekrar numarayı da tekrarlıyorum. 0 0212 343 41 41 arayın ve destek olun. La main compte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 Infini Voyez de Près des étangs Ces grands Roseaux mouillés Voyez Ces oiseaux blancs Et ces maisons rouillées La mer Et bérassé, Le nom des golpes clairs Et d'une chanson d'amour La mer A bercé mon cœur Pour la vie La mer On va danser Le nom des golpes clairs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 Infinie. Vous voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés, Vous voyez ces oies blancs et ces maisons rouillées. Claire, et d'une chanson d'amour, la mer bercer mon cœur pour la vie. Açık ama sakin deniz. Hazırlayan ve sunan Mahmut Karamağ. Hep birlikte Açık Radyo. Daima. Projesi 9. Radyo Şenliği